Türkiye'de evlerden yılda 32,3 milyon ton atık çıkıyor ve bunun sadece %13,2'si geri kazanım tesislerine gönderilebiliyor. Fakat ambalaj atıklarının önemli ölçüde azaltılması için cam, metal, plastik, içecek ambalajlarını depozito sistemiyle geri dönüştürerek kirliliği azaltmak mümkün. Daha önce bir kez ertelenen ve hala pratikte hayata geçemeyen,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 Akdeniz'i plastik atıklarla en çok kirleten ülkelerden biri. Depozito sistemi 1 Ocak 2021 itibariyle uygulamaya konulacaktı. Ama bir defa ertelendi ve şimdi tekrar ertelenmesine izin veremeyiz diyor. Bengü Mete ve geri dönüşüm eğiliminin yetersiz olduğu ülkemizde depozito iade sisteminin hem bizlerin hem de diğer canlıların sağlığını korumak, çevre kirliliğini ve karbonu ayak izimizi azaltmak adına en etkili çözümlerden biri olduğunu savunuyor. Kampanya Change.org Taksim depozito sistemi adresinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Akbille doldurulabilecek su otomatlarını kurmasını isteyen Hale Acun Aydın change.org/taksim su otomatları adresinde bir imza kampanyası başlattı. Dünya çapında üretilen milyonlarca ton plastiğin yarısı tek kullanımlık plastik üretiminde kullanılıyor. Pet şişelerde en yaygın kullanılanlardan bir tanesi. Her dakika 1 milyon adet pet şişe su satın alınıyor. Ve neredeyse tamamı iklim krizini tetikleyen fosil yakıtlardan üretilen plastikler doğaya da çok zarar veriyor. Birçok bilinçli İstanbullu yanında matarasını taşısa da içindeki suyu bitirdiği noktada matarasına tekrar su dolduracak yer bulamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Akbil'le doldurulabilecek su otomatları kurmasını isteyen Hale Acunay'dın kampanyasını change.org taksim su otomatları adresinde devam ettiriyor. Yeşilırmak havzası içinde kalan Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tekke köyünde yapılması planlanan taş ocağına karşı çıkan Tekke Köyü Eğitim ve Kültür Derneği change.org/taksim amasya taşocağı adresinde başlattığı imza kampanyasıyla yapılacak taş ocağının binlerce ağacı katledeceğini, içme sularını kirleteceğini, tarım topraklarına zarar vereceğini ve bölgede yaşayan halkın sağlığını Tehlikeye atacağını savunuyor. Tekeköy'ü Eğitim ve Kültür Derneği yaptıkları açıklamada şu ifadeleri görünüyor. Taş ocağı için ağaçlar kesilecek. Meyve bahçelerimiz, bitkisel üretimimiz, bölgeye 350 metre mesafedeki turistik mesire alanımız, yakın mesafedeki bal ormanımız zarar görecek. Hakim rüzgar nedeniyle Tekke, Elma Kırı ve altınlı köylerinde yaşayan kimi insanların akciğer yetmezliği başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanacağı da aşikar. Ayrıca bölgede bulunan 18 adet köyün ağılındaki küçükbaş hayvanların patlatılan dinamitler sonucu düşük yapma olasılığı da artacak. Hiçbir hastalık bu taş ocağından daha tehlikeli ve ölümcül değil. Taş ocağı projesinin iptalini istiyoruz. Siz de çocuklarınıza temiz bir doğa. Ve temiz bir hava bırakmak istiyorsanız kampanyamıza destek verin diyorlar. Change.org Taksim Amasya Taş Ocağı adresinde. Ayvalık 2017 yılından beri UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alıyor. Evrensel önemde doğal ve kültürel değerlere sahip olan bir coğrafya Ayvalık. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırlarında yer alan üzerinde 400 yıllık Ayayanni Manastırı kalıntıları bulunan Tavuk Adası'nda 155 odalı bir yapı için inşaat projesi yürütülüyor. Projeye tepki göstermek amacıyla Ayvalık Koruma Girişimi Change.org Taksim Tavuk Adası adresinde bir imza kampanyası başlattı. İnşaat projesi için adanın topografyası, kıyı çizgisi ve deniz dibinin talan edildiğini iddia eden Ayvalık Koruma Girişimi adada beton bloklarla denizin doldurulduğunu söylüyor. Ve su altı faunası ve tabiat parkının tüm ekosisteminin tehdit altında olduğuna dikkat çekiyor. Kültürel miras koruma uzmanlarının görüşüne göre devam eden inşaat nedeniyle Ayvalık'ın doğal ve kültürel peyzajını koruma iradesi gösterilmediği için Ayvalık her an UNESCO Dünya Mirası geçici listesinden de çıkarılabilir. Projeyi onaylayan Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na verilen dilekçelere rağmen konuya sessiz Kaldığını söylüyor Ayvalık Koruma Girişimi, Ayvalık Tavuk Adası'nda Milli Parklar Kanunu'na, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı Karar Hükümlerine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na, İmar Kanunu'na, Kıyı Kanunu'na ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin taraf olduğu doğal ve kültürel mirasımızı koruyan uluslararası pek çok sözleşmeye aykırı olarak sürmekte olan inşaata hep birlikte dur diyelim diyorlar.